sizin babalarınıza bakın. Burada baba lafı da var. Ne bilsense onun babasına yemin ediyor. Diyor ki Allah sizin babalarınızın üzerine babalarınıza yemin etmeye ne yapmıştır? Ne nehyetmiştir. Allah sizi yasaklamıştır bundan. Nehyetmiştir. Buhari, Müslim hadisine. Bununla beraber Nebi sallallahu aleyhi ve sellem adamın babasına yani Allah'tan diğer bir isimle Allah'tan gayrısına yemin etmiştir. Nasıl olur da Allah'tan başkasına Resulullah yemin eder? İşte akıllar. Bu işgal ilim ehli tarafından konuşulmuştur. Şehlerde, kitaplarda, akıla kitaplarında konuşulmuştur. Ve birçok farklı cevaplar ortaya çıkmıştır birçok ilim ehlinden. Mesela birinci grup, tek tek e, bir diye bunları isimlendirin cevapları. Bir. Bir grup ilim ehline göre bunun cevabı. Yani nasıl olur da Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu hadisin cevabı nedir? Allah'tan gayesine yemin etmiş Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bu hadisin cevabı nedir? Bir, birçok cevap var. Bu cevaplardan birincisi. Bir grup elime, ilim ehline göre ki mesela bunların arasında İmam Nebevi, İbnu Salah, El-Hattavi bunlar bulunmakta. Büyük alimler. Cevap olarak diyorlar ki bunlar ahliler. Hadiste geçen bu kısım yani ve ebihi kısmı yani babasına yemin olsun ki kısmı ne diyorlar? Yani bu ibare diyorlar yemin etme babından değildir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 Adetti. Bu türlü lafızlar kullanırlardı ve bununla tazim ve yemin ne yapmazlardı? Kastetmezlerdi. Bunu kimler söylüyor? işte? Ee, bir grup ilim ehli söylüyor. Ve bu grubun içinde büyük alimler. İmam Nevevi gibi, Hattabi gibi, İbnu Salah gibi. Mesela e, yakında da basılacak allah Alim. Po Polen yayınları basıyor? Değil? Bu e, Müslüm'ün şerhi. İmam Nevevi. Müslüm'ün şerhinde bu var. Yakında da basılacak bildiğim kadarıyla Türkçe. İmam Nevi bunu zikreder, bunu görürsünüz. Veya Ebu Davut-i Şerhe Avnul da falan. Birinci cevap o zaman bu arkadaşlar. İkinci cevap olarak demişlerdir ki bu bir kısım alimde şöyle demiştir. Bu Allah'tan gayrısına yemin edilmesi yasaklanmadan, nehyedilmeden önceydi. Yani nesih var gibi. Bu şarihlerden, hadis şarihlerinden, hadis şerh edenlerden bir kısım ilim ehlinin verdiği cevaptır arkadaşlar. Hatta bazıları bu cevabı bunların çoğunluğuna nispet ediyor. Bu şarihlerin çoğunluğuna nispet ediyorlar. Hatta Muhammed Abdul Abdülvehhab'ın torunu Süleyman İbni Abdullah da Teysir-ül aziz bunu tercih ediyor. Anladık ikinci cevap. Ne ikinci cevap? Kim toparlayacak? Allah. Neymiş? E, Allah'tan başkasına yeniyle ilgili... Yani bu olay ayet gelmeden önce. Yani, Yok değil. nehi gelmeden önce. Nehi. Allah'tan başkasına yemin edilen nehiler evet. gelmeden önceydi bu olay. Bu hadis ve şey Nehi, hadis. Nehisi ha, olmuştu. Yani evet. Nebi Sasel ne diyor? Allah'tan başkasına Allah sizi nehyetmiştir babalarınıza yemin etmekte. Bu ayet değil mi hocam? Bu hadis mi? Bu hadis hadis. Bundan hadis. Evet. İnne Allahe yenhâkum en tahlifu bi âbâikum. Bukhari Müslüm hadis. <gülüyor> Nehi, nehiler var ya e, hadisler. Hani Bukhari, Müslim de var bu hadisler, bu tür hadisler. Bir sürü ne var? Allah'tan gayesinden yemin etmeyi hatta bir lafızda şiittir, küfürdür diyen hadisler var. Bu nehiler gelmeden önceydi diyorlar. İkinci alimler. Tamam. Tabi bu alimler kim? Bunların da bir kısmını söylüyoruz. Kimdi mesela? Ne dedik? Hadis, Bir kısım hadis şarihleri. Ondan sonra Muhammed bin i Abdülrahab'ın torunu Tevsil Azizil Hamid'de. Tamam. Üçüncü cevap olarak denmiştir ki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 tazimi getirir değil mi? Onun hmm. ona onu büyüklemeye getirir. Diyorlar ki bundan dolayı Allah'tan gayrısından yemin yasaklanmıştır. Durum illet. Bu olunca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında da bu mümkün olmayınca Nebi sallallemin yemin etmesinde herhangi bir sorun olmaz diyorlar. O yüzden yemin etmiştir. Anladık mı arkadaşlar hüküm bunu? göre. Hüküm yani <gülüyor> el hukmu yeduru ma'a illetihi vücudan ve ademen. Hmm. Hüküm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 Yine cevap olarak demiştir ki ki dördüncü Demişlerdir ki bu tekit içindir. Hani e, pekiştirme olayın ehemmiyetini pekiştirmek için kullanılmış bir lafızdan ibarettir. Hani bazen mesela biz mesela bir şey söyleriz bir de arkadaşına deriz "Val inan ki bu böyle." deriz mesela. "İnan ki" bizde ne ifade eder? Türkçe dilinde? Evet. Tekit. Olan olayı pekiştirme. Önemini ortaya koyma için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 Tehkit içindir. Yani Nebi Sallallahu Aleyhi demiş bu Araplarda tehkit ifade eder. Bu tehkit babındandır. Kasem babından yani yemin babından değildir diyorlar. Tamam. Bu türlü ibarelerle bazen tehkit kastedilebilir diyorlar. Bu da Teysir-ül Hamit'te bunu zikrediyor şeyh. Ancak zikrederken illa bunu tercih etme babında değil. Çünkü onun tercihini zikrettik. Tamam mı?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 Şimdi e, diyoruz ki mesela Allah Kur'an'da ne diyor? mesela Kariye. Köye sor. İselil kariye. veselil elil kariye. Köye sor. Şimdi biz köye nasıl sorabiliriz? Ağaçlar, duvarlar, taşlar sorabilir miyiz? Burada herkese, bütün müfessillerci, ümmetçe ittifak var burada. Burada bir tane arada kelime ne olmuş arkadaşlar? Hasf olmuş. Hasf. Hazf yani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 Buraya kadar anladık. Bu türlü cevaplar verilmişlerdir. Ancak Allahu alem bu cevapların hepsi mercu. Hepsi. Hepsi mercu. Hiç birisi tercihe şayan değil. Hiç birisi. Tercihe şayan değil. Hiç birisi racih değil bu görüşlerin. Ve Allahu alem hepsi zayıf düşüyor bu görüşlerin. Bu beşinin de verilen 5 cevabında hepsi zayıf. Mesela neden? Şimdi birinci cevap neydi? Kim söyleyecek? Bakın notlarınıza. Hadiste geçen yemin Hadiste geçen ebi ney? Yemin değil. İlk ilk bağlı. en baştan. Yemin etme bağlamından değil. Evet, de. Şimdi. Adet e, bu, ha. Bu, ilk, de. i̇lk ilk ne arkadaşlar? İlk, karışık şeyler çıkıyor. E, bu. İlk, bu. Ne? Bu. Yemin bağlamından değil. Bir ibare. Şey, yemin bağlamına bir ibare değil. Ha. Şimdi burada lafız olarak yemin mi? Lafız olarak bu ebihi e, yemin. Bitti. Madem ki lafız olarak yemin bu, o zaman.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 İsmail İbn-i Cafer'den zikrediyor. Bu ziyade var. Kim çatışıyor burada? Enes i̇bn Malik ile ha? Cafer. Cafer e, şey, e, Said İsmail e, i̇bn Cafer çatışıyor burada. Enes İbn-i Malik ile İsmail i̇bn Cafer. İsmail i̇bn Cafer kendisinden daha racih olan, tercihe daha şayan olan kim? Malik bin Enes'e ne yapmıştır arkadaşlar? Muhalefet etmiştir.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 Türliyen kurtulmasını gerektirmez çünkü İslam alimleri tarih boyunca Buhar ve Müslim'de bir iki tane böyle lafızlarında problemli olan hadisler vardır çok azdır bunlar iki tane üç tane tartışılmıştır bu sor bu da onlardan bir tanesidir sorunlu olanlardan bir tanesidir yani Allah o alem racı olan bunun illetli olmasıdır hem şaz illetine tamamiyle bir uygunluk sergilemekte hem de büyük muhakkikler bunu bu şekilde tercih edip kabul etmektedir mesela Buhar'de sorun olan hadislerden bir tanesi Allah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 etmişlerdi. Yani Bukhari şimdi bu türlü lafızlar var. Hatta e, bu, yine bir hadis var. Ebeden lafzı geçiyor. Ebediyen cehennemden çıkmayacaktır. Küfür olmayan bir şey hakkında. Oradaki ebediyen lafzı şazdır. İbn-i onu tercih etmiştir. İmam Tirmizi muvaffakat etmiştir vesaire. Bunlar nedir arkadaşlar? Mevcut. Yani bazı ufak tefek ne var? Problemler var. Sonları biraz hızlı anlattım. Çünkü bitmek üzere. Burayı anladık genel olarak. Allahu Alem racı olan görüş nedir burada? Bu şey ve babasına yemin olsun lafzı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 Muhadislerden, Mustala alimlerinden bir kısmı zayıf sünnet vermişlerdir. Her ne kadar senedi mutasıl da olsa çok önemli değil. Bu Mustala ilmi ile alakalı Allahu Teala ve sallallahu Aleyhi ve ve